Risale-i Nur külliyatından, asa Musa, müellifi, Bediüzzaman, Said Nursi, Bismihi Sübhaneh. Bu acip asırda ehl-i iman, Risale-i Nur'a ve ehl fen ve mektep muallimleri, asa Musa'ya şiddetle muhtaç oldukları gibi, hafızlar ve hocalar dahi, zülfikara şiddetle muhtaçtırlar. Evet, mesela İcaz-ı Kur'anî bahsindeki ekser ayetlerin medarı şüphe ve itiraz olmuş aynı yerlerde icazın lemaları ve Kur'an'ın güzel nükteleri ispat edilmiş. Umum Risale-i Nur şakitleri namına Said Nursi Bismihi sübhane, Ve min şeyin illa yusebbihu bihamdih Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Ebeden daimâ Aziz sıddık kardeşlerim madem Risale-i Nur makine ile taammüm etmeye başlamış ve madem felsefe ve hikmet-i cedideyi okuyan mektepliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur'a yapışıyorlar elbette bir hakikat beyan etmek lazım geliyor şöyle ki Risale-i Nur'un şiddetle tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise mutlak değildir belki muzır kısmınadır çünkü Felsefenin hayatı ictimaiyye beşeriyeye ve ahlak ve kemalat-ı insaniyeye ve sanatın terakkiyatına hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı ise Kur'an'la barışıktır. Belki Kur'an'ın hikmetine hadimdir, muaraza edemez. Bu kısma Risale-i Nur ilişmiyor. İkinci kısım felsefe ise dalalete ve ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi, sefahet ve lehviyatla gaflet ve dalaleti netice verdiğinden, ve sihir gibi harikalarıyla, Kur'an'ın mucizekar hakikatlarıyla muarazı ettiği için, Risale-i Nur, ekser eczalarında, mizanlarla ve kuvvetli ve bürhanlı müvazenelerle, felsefenin yoldan çıkmış bu kısmına ilişiyor, tokatlıyor. Müstakim, Memfaatlar felsefeye ilişmiyor. Onun için, mektebliler Risale-i Nur'a itirazsız, çekinmeyerek giriyorlar ve girmelidirler. Fakat gizli münafıklar, nasıl ki bir kısım hocaları bütün bütün manasız ve haksız bir tarzda, ehli medresenin ve hocaların hakiki malı olan Risale-i Nur aleyhinde istimal ettikleri gibi, bazı felsefecilerin enaniyet-i ilmiyelerini tahrik edip, Nurlar aleyhinde istimal etmek ihtimaline binaen bu hakikat Asay-ı Musa ve Zülfikar mecmuaları başında yazılsa münasip olur. Said Nursi Bismihi Subhane İmam Ali <gülüyor> radıyallahu an celgalutiyesinde pek kuvvetli ve sarahata yakın bir tarzda Risale-i Nur'dan ve ehemmiyetli risalelerinden aynı numarayla haber verdiğini 28. lemayla 8. şu'a tam ispat etmişler ve İmam Ali radıyallahu <gülüyor> an Risale-i Nur'un en son risalesini Celcelutiye'de "Ve Musa asa Musa bihzulmetun celet" fıkrasıyla haber veriyor. Biz 1 iki sene evvel Ayetül Kübra'yı en son zannetmiştik. Halbuki şimdi 64'te, miladi 1948, telifçe Risale-i Nur'un tamam olması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 ve takdire mecbur etmesi ve istikbaldeki zulmetleri izale edeceğine çok emareler bulunması ve Asay-ı Musa aleyhisselam bir taşta on iki çeşme akıtmasına ve on bir mucizeye medar olmasına mukabil ve müşabih, bu son mecmua dahi meyve on bir meseleyi nuraniyesi ve hüccetullahil baliga kısmı on bir hüccet katası bulunması cihetinde, bize kanaat verdi ki İmam Ali radıyallahu an o fıkrayla doğrudan doğruya bu Asay-ı Musa Aleyhisselam ismindeki mecmuaya bakar ve ondan tahsin kerane haber veriyor. Said Nursi Asay-ı Musa'dan birinci kısım Denizli hapsinin bir meyvesi. Zındıka ve küfrü mutlaka karşı Risale-i Nur'un bir müdafaa namesidir ve bu hapsimizde Hakiki müdafaa namemiz dahi budur. Çünkü yalnız buna çalışıyoruz. Bu risale, denizli hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulüdür. Sait Nursi